Bölüm 359. Güzel kokuyu reddetmenin mekruh olduğu. Hadis 1788. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kendisine güzel bir koku ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o yükte hafif olup taşınması da kolaydır. Hadis 1789. Enes İbn Malik'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel kokuyu asla geri çevirmez, kabul ederdi.